Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Benge Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. ...gildiğimiz ekonominin sonunda... ...Fenge hoş geldin, Fikret yok galiba... ...Fikret yok, Fikret zaten yok genel... <gülüyor> ...yok öyle demeyelim ama... ama e, ...işleri yoğun olduğu için... ...her zamanki gibi... E, ...bir seyahatte o yüzden burada bulunamadı... ...ama e, bu saatte olmasa bile... E, ...büyük ihtimalle tekrarını... ...dinleyecektir diye düşünüyorum... ...Evet, konuklarımız da var... ...Evet, konuklarımız var... E, ...konuklarımız bugün... Ee, Can Canan ve Filiz Yavuz aslında e, dinleyicilerimiz onları tanıyorlardır eminim başka bir sürü bağlamdan ama bizim bugünkü e, programda bulunmalarının ana sebebi e, Nükleer Turka filminin e, belgeselinin daha doğrusu e, yönetmeni ve yapımcılarından birisi Can. E, araştırma e, kısmını üstlenen ve danışmanlığını yapanlı da Filiz. E, bu bağlamda biz... E, Gelmelerini istedik, rica ettik. Onlar da kırmadılar. Ee, şimdi genel olarak programımız zaten büyüme, büyümenin eleştirisi, büyümenin ekonomi politiği. Bu e, şeyde, mecrada konuşacağız birazcık filmi ama önce ben Canlı Filiz'den e, rica edeceğim. Kısaca e, başka neler yapmışlardı da buraya geldiler e, bir kısa tanıtmalarını. Ondan sonra sohbet etmeye başlayalım. Günaydın herkese. Ee, çok teşekkür ederiz bir kez daha bizi e, Açık Radyo'ya davet ettiğiniz için. E, ben e, Nükleer Alatürkan'ın dediğin gibi e, yönetmeni ve yapımcılarından biriyim. E, belgesel sinemacıyım, aynı zamanda da akademisyenim. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi olarak çalışıyorum. E, ...1989 yılından beri de yani öğrencilik yıllarımdan bu yana da... E, ...aynı zamanda da e, film e, üretimiyle ilgileniyorum. Aynı zamanda film çalışmalarıyla ilgileniyorum. Alanım bu. E, bundan önce de e, belgesel e, filmler yaptım. E, Nükleer Alatürk'e'den geriye giderek söyleyeyim. E, benim çocuğum e, 2013 yapımı e, LGBT ailelerinin deneyimleriyle ilgili yani çocukları LGBT olan ebeveynlerin deneyimleriyle ilgili benim çocuğum belgeseli. Ondan önce de Serdar Değilmencoğlu ile birlikte lise son öğrencilerinin üniversiteye girme çabalarına odaklanan 3 saat bir ÖSS belgeseli isimli bir belgesel yaptım. Uzun metraj yine. Daha önce de... Berlin Duvarı'nın e, yıkılışından ve iki Almanya'nın birleşmesinden e, Berlin'de yaşayan Türkiyelilerin nasıl etkilendiğini e, konu alan e, Duvarlar, Mourn Walls isimli üç dilli bir belgesel film yaptım. E, yani 2000 yılından beri bu belgesellerin e, yönetmenliğini ve yapımcılığını yaptım. E, ondan önce de bir takım öğrenci e, filmlerim vardı. Oralara girmeden ben <gülüyor> topu <gülüyor> e, Filiz'e paslıyım. Merhabalar, günaydın herkese. E, benim de söylediği gibi e, filmin e, projenin araştırmacı danışmanlığını yürütüyorum. E, aslında gazeteciyim ya da eski gazeteciydim mi demeli bilmiyorum. Hani gazeteci kaldı mı kimler neler yapıyorlar <gülüyor> oraya da çok, <gülüyor> çok... <gülüyor> çıkamayız. E, diyerek geçeyim hemen burayı. E, ekoloji üzerine çalışıyorum. E, Şimdi kadar hep ekoloji üzerine çalıştım. Nükleer enerjide ve nük paralelinde nükleer karşıtı harekette özel ilgi alanım diyebilirim herhalde. E, nükleer karşıtı aktivistim. KP'nin e, içinde e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, onun haricinde 2015 yılında beni e, Akkuyular'da merdivensiz bıraktım. Türkiye'nin nükleerli imtihanı adlı bir kitabım can yayınlarından yayınlandı. E, akabinde de bizim can beni buldu. <gülüyor> ve böylelikle birlikte çalışmaya e, başladık bir yandan da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde doktora e, öğrencisiyim e, tez yazmakla meşgulüm tamam. <gülüyor> kolay gelsin teşekkür ederiz cümlemize diyorum ben şimdi biraz e, filmden hani bahsetmenizi isteyeceğim çok uzun değil ama yani hani bilgi verecek şekilde ve de özellikle de şu e, yani biz hep burada büyüme, büyüme ve büyüme, büyümenin içinde son dönemde özellikle Türkiye'de büyümemiz gerekiyor vurgusuyla beraber enerji ihtiyacı vurgusu beraber gidiyor. Yani film mesela neden şimdi nükleerle ilgilendiniz? Tabii güncel olarak şeyleri de vardır. Hani biraz öyle başlayalım. Ben sonra bizim konulara yönlendireceğim sizi. E, tabii. Yani neden e, böyle bir belgesel yapmaya karar verdik? E, çünkü e, şu anda Türkiye'de 2015 e, yılında e, bizim gözümüze e, sokulan bir e, Akkuyu Nükleer e, Büyük Türkiye'nin Büyük Enerjisi şeklinde bir tanıtım kampanyası yürütüldü. Bu şununla ilgiliydi, Akkuyu'da e, kurulmak istenen e, Nükleer Enerji Santrali'nin... ...bir tanıtım kampanyasıydı... ...dolayısıyla Türkiye'de ilk defa bir... E, ...nükleer enerji santralinin inşaatı... E, ...bu kadar ilerlemiş... ...durumda e, ve bu artık... ...herkesin de gözüne sokulmaya başlamış... ...durumda. E, biz bu filmi... ...çok uzun zamandır, yani özellikle... ...ben bu filmi uzun zamandır düşünüyordum... E, ...fakat... E, Araya başka filmler girmişti ama bu tanıtım kampanyasının bu kadar ön plana çıkarılmasıyla birlikte artık bekleyemeyeceğimiz bir noktaya geldiğimizi düşündüm. Çünkü bizim de geleceğimizi ilgilendirilen bu konuda diğer büyüme konularında olduğu gibi ama bu konuda da bizim de söz hakkımız olması gerektiğini düşündüğüm için filme bir nevi start verdik ve ekibi oluşturarak devam ettik. Filmde ne yapmaya çalışıyoruz? Türkiye'nin nükleer hikayelerini kapsamlı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de nükleer veya eski tabiriyle atom tartışmaları ne zaman başladı? Oradan alarak tam günümüze kadar işte örneğin iki gün önce Cumhurbaşkanı Avrupa bize Akkuyuyu kapatın diyor ama Avrupa'daki 135 nükleer santrali ne yapacağız gibi örneğin bir söz söyledi. Yani bu Türkiye'deki nükleer tartışmalar bizim araştırmamıza göre 1930'ların başından beri devam etmekte. Burada eksik olan bir şey işte bu konuda maalesef kamuoyunda bu mesele pek tartışılmıyor. Bizim de bu filmle yapmak istediğimiz bu hikayeleri kamuoyuyla paylaşaraktan kendi nükleer tarihimizi anlamak ve nükleer geleceğimiz konusunda da hep birlikte bir söz hakkımız olması için elimizden geleni yapmak olarak ifade edebilirim. Dolayısıyla filmde de Türkiye'de nükleerin bazen komik, bazen trajik ama çoğu zaman da çok insanın içine dokunan hikayelerini anlatmaya çalışacağız tanıklıklarıyla, arşivleriyle ve bunun içinde nükleerinde çeşitli açılardan ele alınmasını sağlayacağız. Yani olay sadece enerji değil, atık, silah vesaire gibi nükleerin aslında birçok yönünü de ele almaya çalışacağız. Evet. de eklemek istediğim bir şey var mı? Ben şey ee, aslında yok. Atık, silah ve aslında bunun bir de demokrasi <gülüyor> meselesi olduğunu <gülüyor> e, biraz daha vurgulayacağız. Çünkü biz maalesef e, maalesef değil belki de iyi ki e, nükleer e, enerji, nükleer silah ile demokrasi kelimelerini olumlu anlamda aynı cümlede kullanamıyoruz. Fakat ısrarla bize bu enerji biçiminin şeffaf olduğu da yatılıyor. Bunun çok demokratik olduğu, katılımcı olduğu söyleniyor. Bu da işte kullanılan argümanlardan birkaç tanesi. E, az önce e, az sonra geleceğiz eminim ki bu istihdam e, gibi argümanların yanında bunuda ilçtir veriyorlar hemen. Ama biz çok, bu çok katılımcı bir süreç. Biz halka sorduk diyorlar. E, bu maalesef çok mümkün değil yani bizim e, demokrasisine çok güvendiğimiz bir takım Arap ülkelerinde dahi geçelim Türkiye'yi. Bu süreçler böyle şeffaf işlemiyorlar. Çünkü nükleerin fıtratı gereği <gülüyor> aslında. Nasıl yani? Yani öyle karanlık süreçler var. Halka açıklanabilecek şeyler yok. Dolayısıyla biz özellikle de bu nükleer enerjinin etik olmayan bir enerji biçimi olduğu, demokrasiyle bağdaşmadığı ve şeffaf olmadığını da özellikle vurgulayacağız. Bunlar çok önemli şeyler aslında. Bizim de <gülüyor> hep büyüme konusunda böyle ve yani büyüme ve doğa yıkımı, büyüme ve sosyal Özellikle bağlamında bu programda da konuştuğumuz ve vurguladığımız şeyler. Bunlardan önce ben şimdi demokraside kaldığımız için önce onunla ilgili birazcık daha birkaç noktaya değineyim. Belki siz de bir şeyler söylemek istersiniz. Mesela büyümeme hareketi yani degrowth hareketi <gülüyor> belki başlangıcındaki bu mutlak büyümeme ya da küçülmenin artık ötesine geçerek... Bu büyüme e, şeyinin, e, arzusunun, büyüme hedefinin ve büyüme için yapılması gereken şeylerin demokratik olmadığı noktasına vurgu yapıyor. Yani büyüme hepimizin hedefi midir, büyümenin e, maliyetlerin nasıl e, dağılacağı demokratik olarak karar verilen bir süreç değil, e, büyümenin. <gülüyor> getirilerinin nasıl yani kime gideceği sonuçta Türkiye büyüdüğü zaman kim büyüyor sorusunu da asla sormuyoruz. Hani büyüme böyle bir hepimizi sanki ihya eden bir süreç gibi e, şey yapılıyor ve e, o yüzden büyüme hareketi kendini daha çok ekonominin demokratikleştirilmesi noktasına çekmiş durumda. O yüzden aslında sizin e, söylediğiniz ve giriş noktanız çok önemli. İkinci olarak bir yandan da şöyle bir şey var herhalde. Nükleerde bir ölçek meselesi var. Yani <gülüyor> belki bir hidroelektrik santrali ya da bir termik santrali... Konuşurken daha yerelleşmiş maliyetlerden bahsetmek mümkün ama nükleerde e, hani bölgesel e, ülke çapında hatta uluslararası e, maliyetlerden bahsetmek mümkün. Sizin böyle karşılaştığınız hani hem demokrasi meselesinden hem de bu maliyetlerin çok ölçekli olmasından dolayı yani bizim de burada söz hakkımız var. Ne oluyor diyen kimler vardı böyle kesimlerle karşılaştınız mı? Ee, aslında ölçek meselesinden söz ettin ya. Evet çok doğru. Biz bunu yaşadık. Çernobil'de yaşadık. Yani 30. yıl dönümünü ee, ...yaşayacağız maalesef ki... Çernobil nükleer felaketinin... ...26 Nisan 1986 yılında olmuştu... Ee, ...son derece işte... ...büyük ölçekli bir felaketti... Ee, ...Türkiye'de e, hemen hemen... ...işte Karadeniz kıyısında... E, ...maalesef ki her evde en az bir kanser vakası var... ...her evde en az... ...bir kişi kanserden ölmüş... ...pek çok sorun e, yaşanıyor... ...ve burada sanırım şey söylemek lazım hemen... ...Türkiye aslında Çernobil nükleer felaketinden... ...doğrudan etkilenen ülkelerden bir tanesi değildi... ...yani 17. Sırada o sıralamada dolayısıyla bunun ne kadar büyük ölçekte bir felaket olduğu ve ne kadar e, çok kişiyi etkilediği zaten hani buradan bile çıkıyor ortaya ve o radyasyon yüklü bulutlar bütün Avrupa'yı dolaştılar yani hani milyonlarca e, insandan e, söz ediyoruz aslında e, evet aslında tam da bu yüzden çok büyük bir e, ölçekli. E, projeler ya da işte felaket olduğunu çok büyük e, alanları etkilemesinden dolayı e, başka ülkelerin de ve başka ülkelerin halklarının da e, söz hakkı var. Bunun için aslında e, uluslararası e, imzaydı açılmış şeyler ve anlaşmalar da var. ESPO sözleşmesi ve ARSUS bir tanesi e, komşu ülkelerin e, hükümetlerini ve meslek odalarını da işin içine katan onları söz hakkı tanıyan e, bir sözleşme. Diğeri de e, onların e, o ülkelerin halklarını da işin içine katan bir sözleşme ne dersiniz ki? Türkiye ikisine de taraf değil. <gülüyor> ben bu noktada ben de ufak bir şey sormak istiyorum. Şimdi demokrasi konusuna gelince tabii şeffaflık e, demokrasinin en temel <gülüyor> altyapısını oluşturan şeylerden biri. Yani hesap verilebilir olması için şeffaf bir e, süreç olması gerekiyor. Oysa mesela bu akuyu da yapılacak nükleer santralle işte Rus ile yapılmış an, anlaşmadan bahsedilirken e, Enerji Bakanı Atıklar meselesinin ne yapılacağını sorulduğunda kendisi şey diye cevap vermişti. Bunu yapımcı şirket halledecek, Rus şirketi diye. Yani dünyanın en şeffaf ülkelerinden biri sayılmaz. İlk ona girdiği söylenemez Rusya'nın da bunu böyle ne yapacağı konusunda verdiği temel cevap bu ki yani nükleer meseledeki en temel evet. sorun belki bu atıkların evet. yarı ömrü on binlerce yılla ölçülen binlerce yılla neyse ölçülen bir şeyin nereye gömüleceği ya da gömülecek mi nasıl kontrol altında tutulacağı konusunda hiçbir şey yok onu şirket üstleniyor demişti evet. Enerji Bakanı ne diyorsunuz buna? <gülüyor> yani evet söylediğiniz gibi atık meselesi çok büyük bir mesele. Ee, bizim çok sevdiğimiz aslında Avrupa'nın nükleer karşılarının e, kullandığı bir slogan var. Diyorlar ki Romalıların eğer ki nükleer santrali olsaydı biz hala onların nükleer atıklarıyla baş ediyor. Baş etmek zorunda kalıyor olurduk ee, bugün, bu, bugün bile. 244 bin yıldan söz ediyoruz. 244 bin yıl tehlikesi geçmeyecek olan atıklardan söz ediyoruz. Evet Rusya ile yapılan uluslararası anlaşma atıkları düzenlemiyor. Orada bir boşluk var. Dolayısıyla o anlaşmaya bakıp da biz bu atıklar ne olacak sorusunun yanıtını alamıyoruz. Tam da söylediğiniz gibi Rusya alacak diyorlar. Ve işte Rus şirketin başkanı da yönetim kurulu başkanı Alexander Süperfin vakti zamanında şey demişti. Yeni bir şey yapacağız uluslararası sözleşme yapacağız atıkları düzenleyen. Peki o sözleşme var mı? Yok. Türkiye'nin atık yönetmeliği var mı? Yok. Siz o atıkları hangi yolla götüreceksiniz? Yani bütün Akdeniz'i dolaştıracaksınız. Oradan Ege'yi, oradan Boğazları geçireceksiniz. Marmara'ya geçecek. Öyle mi götüreceksiniz? Büyük ihtimalle ama bunu henüz bilmiyoruz. Ee, ve e, kaldı ki hani e, bütün bunlar bize sorulmadan yapıyor. Yani bütün bu hat boyunca siz herkesi tehlikeye atıyorsunuz e, demek ki. Bir de e, şimdi atık konusunda tabii bugün 21 Nisan olduğu için e, şey de anmak lazım e, Almanya'da e, Goleben ...diye küçük bir e, kasaba var ve e, Almanya'nın nükleer atıkları bu kasabadaki bir tuz madeninde e, e, gömülü Yani yakınlarında bir tuz madeninde gömülü bildiğim kadarıyla ama... E, ...bugünün e, özel önemi şu, e, bu Gorleb'ine yollanan e, atıkların sevkiyatının başladığı günün yıl dönümü bugün... E, ...1995'te yanlış hatırlamıyorsam, oraya e, atık sevkiyatı başlıyor ve e, Almanya'daki nükleer karşıtları... ...buna karşı çok güçlü bir tepki veriyorlar. Filiz hatta Goreyev'ine bir seyahatte de bulundu. Belki daha detaylı anlatabilir bu atık meselesi. Çünkü sadece hani bizim tamam şu anda belki ürettiğimiz bir nükleer enerjiden kaynaklanan atığımız yok. Ama önümüzde yani biz olur da bir gün nükleer santralimiz olursa atıkları ne yapacağız sorusunun cevabı aslında diğer ülkelerin yaşadığı deneyimlerde de var. Onun için belki Gorlebi'ni biraz anlatabilirsiniz. Evet yani atık ürettiğim umarım olmaz olmayacak ama atık üretirsek o atıkların ne yapacağız sorusunun cevabını dünya şöyle e, veriyor. Hiçbir şey yapamayacaksınız. Henüz çünkü dünyada nihai bir e, atık depolama tesisi yok. Buna dair bir teknoloji geliştirilemedi. Bir takım ülkeler kendileri işte e, kendi olanaklarına göre bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Almanya bunlardan bir tanesi. Almanya'da e, çok fazla tuz madeni var ve onlar hani elde var bu diyerek yani tuzun içine gömme yöntemleri. ...yitemini geliştirmeye çalışıyorlar. Görley bunda da bir... ...nihai depolama tesisi için... ...proje halihazırda hazırda sürüyor. E, fakat bitirile, bitirilebilmiş... ...değil. Biz, bizim ziyaretimiz sırasında... Bunu ...2013 yılında 9 kişilik bir gazete ...ekibiyle beraber gitmiştik. E, hani bölün öncülüğünde. E, orada işte o... ...tuz maddenin gezme fırsatımız oldu... ...ve... E, o projenin başındaki işte mühendisle konuşma fırsatımız olduğu enteresan diyaloglardı. Bir tanesi şey bu mühendisi işe başlarken 30 sene önce demişler ki bu 8 aylık bir proje yani istersen çalışma. <gülüyor> Çünkü işsiz kalırsın. Adam da peki ya deneyim olur diye başlamış. İşte başlayış o başlayış. Proje hala bitmiyor. Ve Orada, onu, oradan emekli olmuş adam değil mi? Büyük ihtimali olacak. <gülüyor> Olduktan sonra da devam edecek. Çünkü 10 yılı var daha bu projenin diyor. Çünkü e, Almanya hükümeti onlardan bir garanti istiyor. 500 yıl sonra biz istediğimiz zaman ya da 500 yıl sonra insanlar istediğinde sorunsuz bir biçimde bu atıkları buradan alabileceğimize dair bir garanti verin bize. Ve bu garanti verilemiyor hala. 500 yıl ya sadece 500 yıl yani 244 bin yıl boyunca tehlikesi süren atıklardan bahsediyoruz. Ve sadece 500 yıllık garanti isteniyor bu garanti verilemiyor. Peki Almanya niye bu kadar titiz bu konuda? Çünkü başka bir tuz madeninde büyük bir skandal yaşandı. Asya iki adında gene bir tuz madeni. Burayı 60'lı yıllarda araştırma yapacağız biz burada diye halka hani az önce dedik ya demokrasi şeffaflık falan. Halka <gülüyor> diyorlar ki biz burada araştırma yapacağız ama biri taraftan orta seviyeli atıkları gömmeye başlıyorlar oraya. Meğersem yıllar boyunca orası bir atık e, deposu olarak kullanılmış ve halka bunun haberi yok. E, daha sonra bu tuz madeninde bir çökme meydana geliyor ve her şey ortaya çıkıyor. Hmm. E, yani halk ayaklanıyor. Orada 126 bin ton... 126 bin varil atık kayıp şu anda tuz madenin içinde bir yerlerde yerini tespit edemiyorlar büyük bir kurtarma işte projesi ee, başlatıldı. Çok büyük paralar yani tahmin edersiniz ki böyle iğneyle e, kazıyorlar. Çünkü tehlikeli şeyler çok yavaş ilerliyor. İşte bir 30 yıllıktan falan bahsediyorlar bitmesi için. Dolayısıyla Aha, Almanya ya. biraz yoğurdu üfleyerek yemeye çalışıyor ve böyle e, titizleniyor bu konularda. Evet, belki Almanya, biraz... Rusya'ya nazaran çok daha e, hesap <gülüyor> Evet ama iş, e, şey yani şu açıdan da önemli. Yani Cumhurbaşkanı işte bize kapatın diyorlar ama kendileri e, falan diye bize Hı -hı. sadece meselenin bir tarafını işte evet. büyük Türkiye, Avrupa bizim büyümemizi istemediği için bize şimdi biraz sonra ona geleceğim. Çünkü bizim de Mersin'de e, özellikle yaptığımız görüşmelerde böyle bir şey çıkıyordu ama yani bu tarafını hiçbir zaman e, yansıt, yansıtmıyorlar. E, aslında orada da çok sıkıntı var ve ciddi bir toplumsal muhalefet var ve çok çok yoğurdu çok çok üfleyerek Hı -hı. yeme hali var. Yani bu açıdan bile bence çok kıymetli e, verdiğiniz yani... O bilgi üretimi yaptığınız belgeselle beraber. İkincisi şey de yani atık yönetmeliği olmamasını bile bence Türkiye'de çok az insan biliyordur. Yani bunun böyle oraya bir kurduk bunu ve orada duracak değil yani o bir sürü süreç demek. Ve yani onları e, örgütleyen ya da onları regüle eden herhangi bir altyapı olmaması e, çok ciddi bir sıkıntı. Ama yani birazcık ben böyle söylediklerinizden e, şöyle bir derliyim. ...ve ne düşünüyorsunuz merak ediyorum... ...şimdi zaten bu büyük Türkiye... ...büyük nükleer yani bu büyüme ve şey... ...çok e, yani başından beri var... ...yani ölçek olarak büyük... ...teknoloji olarak böyle acayip bir şey... ...biz onu yapabilirsek böyle şahane bir hale geldik... ...demek ki falan yani böyle bir... ...bu yakalama hali yani... ...biz de batı medeniyetleri seviyesine çıktık hali... ...çok içkin... E, ...nükleerin söylemine gibi geliyor bana... ...öte yandan işte nükleere karşı bütün... Yani bu e, nükleer karşıt hareketi itibarsızlaştırma ya da işte kafa kola alma istihdam meselesinden gittiği kadar bir yandan da bunlar istemez ama başka bir yerden. Yani işte bunlar hani hakikaten o e, dış odaklar bunları besliyor şey nükleerde çok daha fazla var gibime geliyor. İşte bize kapattırmaya çalışıyorlar. Çünkü biz de hani nükleer güçlerden bir tanesi olursak işte bizimle nasıl başa çıkacaklar. Dışa bağımlılığımızın kaybolmasından korkuyorlar. Aynen. Bir de biz Ercan... şunu çok duymuştuk. Özellikle yine Akkuyu ile ilgili Mersin'de. Termik lobisi bunu açtırmak istemiyor. Yani orada böyle bir hani sermayenin başka tarafları arasında şey var. Ee, ...o termik lobisi kim? Yani Türkiye'deki termik lobisi mi? Kömür lobisi mi? Yurt dışında mı? Falan o çok belli değil ama yani bu şey... E, ...Türkiye büyümeciliğine çok içkin olan o paranoya... ...bizim büyümemizi istemiyorlar... ...bizi bölmeye çalışıyorlar... ...ya da işte bizim geri kalmamızı istiyorlar... ...nükleer üzerinden aşırı güzel oturmuş yani oraya... ...ama beni birazcık şey e, korkutuyordu... E, ...yani... Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum ve belki biraz öyle bitirebiliriz programı. Yani nükleer e, yani ister istemez yani büyüyeceğiz o kesin de hani büyümemiz gerekiyor. Enerjiye de ihtiyacımız var. Şimdi bunu da, termikle mi yapalım nükleerle mi yapalım? Hani e, yani böyle bir büyümeciliği genel olarak sorgulamadığımız zaman hani hangi şekilde ölelim onu seçelim gibi bir şeye geliyor. Bunun bir de küresel bir boyutu var. Yani atıklardan bahsettiniz demin ve yani... Ee, şöyle de bir mesele var yani biz nükleeri hadi durdurduk da yani başka bir ülkenin nükleer atıklarının biz yani Türkiye'de ya da başka bir ülkeye gömülmesi falan gibi yani bu küresel boyutta atık meselesi özellikle küresel boyutta bir maliyet demek. Ee, yani o arkadaki bu hani enerji ihtiyacı bu mutlaka olan böyle verili aldığımız bir şeyi sorgulamadan... Böyle herhangi bir şey karşıtlığı birazcık şey kalıyor... ...tehlikeli kalıyor gibi... ...yani siz ne dersiniz, ne, ne gözlemlediniz... Yani bu bir yaşam mücadelesi. Ee, söz konusu olan bence bizim nasıl yaşayacağımızı e, karar vermemiz. E, Mersin'de çok benzer gözlemlerim olmuştu benim. İnsanlar termik mi nükleer mi ikleminin arasına sıkıştırılmışlar. E, dolayısıyla yani, ama termik çok daha gözle görülür bir etki bırakıyor. İşte iki sene sonra hemen bacasından e, duman tutmaya başlıyor. Pencereyi açaması hale geliyorsunuz. Nefes alamıyorsunuz. Oysa ki nükleerde süreç biraz daha uzun. Radyasyonu elle tutamıyorsunuz. Gözle göremiyorsunuz. Ve o bölgelerde kırk yıllı aşkın süredir bir nükleer karşıtı hareket var. İnsanlar çok yorulmuş durumda. Ee, ve siyasi iktidarın onları hiçbir şeye sormamasından bıkmış durumdalar. Ve bunun mutlak böyle devam edeceğini düşünüyorlar. Ben oradayken bana şey diyenler olmuştu. Ya yazamayacağın şeyleri niye soruyorsun ki bize? Ya yazarım belki yerler seni bırak bu işleri falan demişlerdi bana. <gülüyor> <gülüyor> yani e, dolayısıyla bu böyle orada çok yerleşik bir e, ruh hali e, de getiriyor. Tam da bu, bu yüzden orada şey diyorlar işte tam senin söylediğin şey. O enerji biçimi mi bu enerji biçimi mi? Hayır ben onu tartışmıyorum. Tartışma çok daha büyük bir tartışma. Bu benim yaşamımı nasıl kurgulayacağıma dair bir tartışma. E, dolayısıyla aslında bize düşen şey tartışmayı bu kısır alanlardan çıkarmak. Evet. Yani bize dayatılan o argümanları reddetmek. Ben ne diye istihdam argümanının cevap benim. Elle tutulmayan saçmısın. Ben bir şey yok. 35 tane Avrupa'da nükleer santral var. Yani buna ben cevap vermek yerine enerjimi kendi yaşamıma dair e, argümanlar üretmeye, insanların yaşamına değen e, nükleer enerjinin aslında tam da bizim bu insan hakları ihlali olduğu, bizim yaşamımıza kastettiği, bizim değil çocuklarımızın, torunlarımızın, gelecek nesillerin yaşamına kastettiği bir e, enerji biçimi e, olduğuna dair argümanlar üretmek bence işimizi çok daha kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Yapmamız gereken şey de tam da bu diye düşünüyorum. Evet belki şeyle de bitirebiliriz şunun sonuna gelmişken yani nasıl gidiyor bir kere <gülüyor> evet bizim şeyden... sizinle ilgilenmedik. Evet, ilgilenmedik. Hani böyle sanki hani filmi yaptık da bitti de onu tartışıyoruz evet, gibi olmasın? olmasın. Biz daha bu film evet. hala bir fikir aşamasında, araştırma ve geliştirme aşamasında ve bizim bu filmi yapabilmemiz için desteğe ihtiyacımız var. Evet, Onun için ayakları yere basan bir Şimdi Gorley ben bayrağını da getirip <gülüyor> Zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet o yüzden e, şu anda e, 11 günümüz kaldı internet üzerinden bir kampanya yürütüyoruz nükleeralaturka.com adresine girdiğiniz zaman hem filmle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. kimiz orada da görebilirsiniz ve diğer ekip arkadaşlarımızı da. Oradan da filme nasıl katkı sağlayabileceğinizi görebilirsiniz. Biz diyoruz ki gelin bu filmi birlikte yapalım. Çünkü bu bizim geleceğimizle ilgili bir mesele. Bugünümüz ve yarınımızla ilgili bir mesele ve bugün burada da konuştuğumuz tüm meseleler konusunda da tartışma ortamı yaratabilecek bir belgesel olacak bu. Eğer hep bir yapabilirsek. Evet, bir, bir şey gelişiyor mu? <gülüyor> ee, gelişiyor, gelişiyor. Yani <gülüyor> şu anda 180, bu sabah itibariyle 180 destek, destekçimiz var. Hmm, ee, işte evet, 180 destekçimiz var ve bunu artırarak daha fazla sayıya ulaşma gibi bir hedefimiz var bu 11 günde. Dolayısıyla e, desteğiniz ve yaymanız çok çok önemli. Açık Radyo'ya da buradan tekrar teşekkür i̇şte ederim efendim. bize bu süreçte destek olduğunuz için. E, şimdilik e, evet yani e, bu kampanyanın biraz hızlanması gerekiyor ki istediğimiz e, hedefi tutturabilelim. Peki çok teşekkür ederiz. Evet teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Can Can'dan ve Filiz Yavuz'la birlikteydik. Nükleer Alaturka evet. filminin ee, gelişmelerini, ön gelişmelerini konuştuk. Konuştuk evet. evet de olacağız. Teşekkürler geldiğiniz için. Biz güzel bir sohbet ettik. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Çağrınız için. bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Polut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.